Namaz Kılmayanların iki Cihanda Başlarına Gelecek Belalar Eser Ahmet Mahmud Ünlü Hoca Efendi 5. Bölüm Namazı Terk Edenlere Meleklerin Dünyada ve Ahiretteki Korkunç Muameleleri İbni Abbas radıyallahu anhuma şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana hitaben buyurdu ki, Ey İbni Abbas! Sabahı kılmayana melekler, ey zarardaki kişi diye seslenir. Öğleni kılmayana melekler, ey vefasız adam diye nida ederler. İkindiyi kılmayana ise melekler, ey kör diye ses verirler. Akşamı kılmayana da melekler, ey hakkı örtbas edici şahıs diye seslenirler. Her kim yatsıyı kılmazsa ona da melekler, Ey Allah'ın rahmetinden ümit kesmiş kişi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem senden uzaktır şeklinde bir çağrıda bulunurlar. Hadis-i şerifte şöyle buyrulmuştur. Melekler sabah namazını terk edene, Ey facir, Fisku fücur işleyen kötü adam der. Öğlen namazını terk edene ey hasir, dünya ve ahiret kârlarını kaybederek en büyük zarar ve ziyana uğrayan kişi derler. İkindi namazını kılmayana ey asi, Rabbinin en büyük emrine karşı gelen günahkar kimse derler. Akşam namazını bırakana ey kafir. Rabbinin bunca nimetine nankörlük edip de, onları şükranla karşılamayan adam derler. Yatsı namazını eda etmeyene ise, Ey ziyankar. Allah da seni zayi etsin diye beddua ederler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kıyamet günü olduğu zaman, Akrep neslinden olan ve çokça tırmalayan manasına gelen hariş adında bir şey cehennemden çıkar ki onun uzunluğu gökle yer arası kadar ise doğudan batıya kadardır. Cebrail aleyhisselam ona ey hariş nereye gidiyorsun ve kimi arıyorsun der. O beş kişiyi. Birincisi namazı terk edeni ikincisi zekat vermeyeni üçüncüsü anne babasına isyan edeni dördüncüsü içki içeni beşincisi ise mescitte dünya kelamı konuşanı arıyorum ki onları ısıracağım der. Camilerde dünya kelamı konuşmanın uygun olmadığını beyan sadedinde -u Teala, Cin suresi 18. ayette mealen şöyle buyurmuştur. Şüphesiz mescitler Allah'a aittir. Artık siz Allah ile birlikte kimseye ibadet etmeyin. Bir vakit namazı kazaya bırakanın cehennemde 80 sene kalacağı. Namazı tümden terk edenlerin kurtuluşu ve ümitsiz bir musibete düçar oldukları bunca rivayetten anlaşılmıştır. Ancak vaktinde kılmayanların durumu da hiç iç açıcı değildir. Zira vakitleri çıktıktan sonra kılınmaları durumunda eda edilmiş olmayıp, kaza edilmiş olurlar ki, Ebu Derda radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadisi şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Her kim meşru bir mazereti olmaksızın bir vakit namazı terk edip vaktini geçirirse, muhakkak amelleri silinir. i̇bn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim yolculuk ve hastalık gibi bir mazereti bulunmaksızın, İki namazın arasını birleştirirse, gerçekten o büyük günah türlerinden birini işlemiştir. Yine, özürsüz olarak iki namazı birleştiren kimse, kireçli mezar taşı gibi cehennemde 80 sene çok acayip bir bekleyişle kalır. Yine bir hadis-i şerifte şöyle buyrulmuştur. Ben semaya götürüldüğüm gece başlarını döven bir takım erkeklere ve kadınlara rastladım ki, kanları büyük ırmak gibi akıyordu ve onlar, Ey bizim helakımız! Yazıklar olsun bize! diyorlardı. Ben, Ey Cibril! Bunlar kimlerdir? dedim. O, namazı vaktinin dışında kılanlardır, dedi. Şehvetlerine uyarak, namazlarına dikkat etmeyenlerin helak olacakları bahsi. Ukbe İbni Amir radıyallahu an şöyle buyurdu. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi, benim ümmetimden kitap ehliyle süt ehli helak olacaktır buyururken işittim. O zaman ben, ya Rasulallah, kitap ehli nedir dediğimde, ''İman etmiş kimselerle, batıl yollarla mücadele etsinler diye Kur'an'ı öğrenecek olan bir topluluktur.'' buyurdu. ''Peki ya süt ehli kimlerdir?'' dediğimde ise, ''O şehvetlerinin peşine düşenler ve namazlarını zayi edenlerdir.'' buyurdu. İbnül Esir Rahimehullah'ın nakline göre, Harbi Rahimehullah, hadis-i şerifte geçen süt ehli tabirinden, cemaatle namaz kılınacak şehirlerden uzaklaşarak, meralarda ve yaylalarda süt bulacakları ve keyfe kaçacakları yerleri tercih edenlerin kast edildiğini düşünüyorum, demiştir. Namazı zayi edenlerin içine atılmakla tehdit olunduğu Vay Kuyusu ve Veyl Vadisi. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi onların ardından kötü döller türedi. Ayetini okuduktan sonra şöyle buyururken işittim. 60 sene sonra kötü döller gelecek. Namazı zayi edecekler. Şehvetlerine uyacaklar. Yakında da Ay'ı boylayacaklar. Sonra Kur'an okuyan bir takım kötü nesiller türeyecek ki, okudukları onların boğazlarını geçmeyecek. Kur'an'ı üç kimse okuyacak. Bunlar da mümin, münafık ve facir kimseler. Velid radıyallahu an bu üç kimseyi şöyle açıklamıştır. Münafık, onun helal ve haramlarına inanmayan, facir menfaatine alet eden, mümin de ona gerçekten inanandır. Gerçekten de, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisi, bir mucize niteliği taşımaktadır. Zira haber verdiği üzere, kendisinden 60 sene sonra, Yezid facirinin dönemi gelmiştir ki, o namazsızlıkla, ve şehvetlerine düşkünlükle şöhret bulmuştur. Bu yüzden Ebu Hureyre radiyallahu an 60 yılının başına kavuşmaktan Allahu Teala'ya sığınırdı ve duası kabul olarak o dönemin bir zaman öncesinde vefat etti. Ebu Ümame radiyallahu an'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah Aleyhissalatu Vesselam şöyle buyurmuştur: eğer on tane, on aylık yüklü deve ağırlığınca bir kaya cehennemin bir kenarından atılacak olsa, yetmiş bin sene dibine bulamaz da sonra ay ve esama varır. Ebu Ümame radiyallahu an demiştir ki, ben ay ve esam nedir deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cehennemin, en aşağı yerinde bulunan iki ırmaktır ki, ateşte yananların irinleri oraya akmaktadır. İşte Allahu Teala'nın kitabında, Meryem suresinde geçen, O namazı zayi edenler ve gay'ya kavuşacaktır. Ve Furkan suresi 68. ayette geçen, Her kim bunları şirk koşma, cana kıyma ve zina gibi günahlar yaparsa, Esam'a kavuşacaktır diye bahsettiği yerler bunlardır buyurdu. İbni Abbas radiyallahu anhuma'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Gay cehennemde bir vadidir. İbni Mesud radiyallahu an namazı terk edenler gaya kavuşacaklar ayeti kerimesinin tefsirinde şöyle buyurmuştur. Oğay, cehennemde bulunan bir irin ırmağıdır ki, dibi çok derindir, tadı çok pistir. Oraya şehvetlerine uyanlar atılacaktır. Namaz kılmayanların iki cihanda başlarına gelecek belalar. Eser Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi. Beşinci bölüm sonu.